والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين باب, باب في سلات التتوء التتوء نماز حقاً باب إعلموا بلينك أن ربكم سبحانه وتعالى سيزين ربكم سبحانه وتعالى شارع لكم سيزين مشوقون ده بجانب فرائد السلواتي فرنا مضارين ينهد سيزين مشوقون et tekarruba ileyhi kendisine yaklaşmanız için bir nevafili selavati nafile namazlarla fetetavu'u e, bisselati tatavu namazı min aftelil gurubati gurubati yaklaştırıcı e, amellerin en ekdalleridir en faziletlisidir faziletlilerindendir ba'del cihadi fi sebeiline Ve ade fi sabir illahi Allah yondar cihadan sonra Ve talebil ilmi Ve ilim talep etmekten sonra Limudavmetin Nebi sallallahu aleyhi sallam Peyyama Devam ettiği için Ala teqarrubi ila rabbihi Bi navafili salavati Nafile namadlarla Rabbine yaklaş Yaklaştırmayı devam ettiği için Yaklaşmaya Devam ettiği için Ve kale aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi sallam dedi İsteqimu istikametu zelavlum Velentuhsu saymayın Ve alamu bilinki Ennel hayra a'malikum Sizin en hayrlı amelleriniz Esselatu namazdır Evet Şimdi Babun fī salat-i tatavu'i hakkında bab Tatavu ne demek? Tatavu demek nafide demek Öyle değil mi? Normalde eee kelimesinin aslı ta'den ta geliyor. itaat etmekten geliyor. Tatav' ta ne demek tatav o zaman? Kişinin farz olmayan ibadetlerle Allah azze ve yaklaşması demek. Farz olmayan ibadetlerle Allah azze ve itaat etmesi demek. Şimdi burada dedi ki bizim burada bir tatav genel olarak tatav ne demektir? Yani genel olarak şu anda biz namaz konusunu işliyoruz. Namazın tatavuğunu işliyoruz. Bunu bir kenara bırakın. Genel olarak tatavuğ ne demektir? Genel olarak tatavuğ demek, alimler çok farklı farklı tanımlar yapmışlar. Mesela bazıları demişler ki tatavuğ demek hakkında özel nas bulunmayan demişler. Bazıları demiş ki tatavuğ kendisi için cemaatin meşru olmadığı demişler. Lakin en nas'a uygun olan tarif hangisidir? Adamın biri Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına geliyor. Ey Muhammed diyor, senin resulün bize geldi ve zannetti ki Allah günde bize 5 vakit namazı farz kıldı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor, doğru. İşte orucu farz kıldı. Doğru. Zekatı farz kıldı. Doğru. Hacce farz kıldı. Doğru. Adam Diaz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam her birinde diyor ki adama, bize 5 vakit namazı farz kıldı. Peygamberimiz diyor, "Neham illa enta tavuh." Yani tatav kılman, tatav yapman dışında doğru 5 vakit namazı farz. Orucu bize farz kıldı Ramazan ayında. Neham illa Doğrudur. Lakin senin hani Ramazan orucunun dışında illa enta tavah. Yani tatavu yapma müstesna. Biz buradan neyi anlıyoruz? Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizzat tatavun ne manaya geldiğini bize ifade ediyor zaten. Farzın yani şeriat tarafından belirlenmiş olan farzların dışında kalan bütün ibadetler nedir? Tatavudur. Tekrar söyleyelim. Şeriatın farz olarak belirlemiş olduğu, vacip olarak belirlemiş olduğu ibadetlerin dışında kalan bütün ibadetler nedir? Tatavvudur. Tamam mı? Daha sonra farklı itibarlarla bu tatavvuhları farklı isimlerle isimlendirebiliriz. İşte Resulullah'ın sürekli üzerine devam ettiği tatavvuhlar sünnet-i müekkede diyebiliriz. Kendisi için cemaatin meşru olduğu tatavvuhlar işte vitirdir, işte kusuf namazıdır, husuf namazıdır, istiska namazıdır vesaire bunu söyleyebiliriz mesela. Bu ayrı, şu anda biz genel olarak tatavuğun tanımını yapıyoruz. Genel olarak tatavuğ şeriatın farz olarak belirlemiş olduğu ibadetlerin dışında kalan bütün ibadetlerdir, tamam? Peki bu tatavuğların arasında, yani genel tatavuğların arasında en faziletli tatavuğ hangisidir? Dikkat ederseniz burada şeyh dedi ki, cihattan ve ilim talebinden sonra yapılan en büyük tatavuh nedir? Namazdır dedi. Yani çünkü cihadın tatavuhu olanı var, yok mu? Mesela bir farz-ı kifaya olan cihat var. Bir de farz-ı ayin cihadı olanı var. Bir de adam diyelim ne farz-ı kifaya ne farz-ı ayin Allah yolunda cihad etti mesela tatavuh olarahtan. Veya ben nöbet tutacağım dedi gitti halifeye. Kendi işini yapmasına rağmen tatavuhan, üzerime görev olmamasına rağmen ben nöbet tutacağım dedi. Mesela bu cihadın neyidir? Tatavuhudur öyle mi? İlim mesela. Bir bölgede çok ilim talep eden insan var. Veya adam ilimde iyice derinleşti. Akabine ki ben bu derinleştiğim ilimde daha fazla derinleşeceğim mesela. İşin tatavu boyutuna gitti mesela. Öyle mi? Bu şekilde. Namaz mesela farzlarını yaptı. Akabine dedi ben Allah'a yakınlaşacağım. Tatavu yaptı mesela. Tatavu. Bunların içerisinde en faziletleri hangisi? Şeyh hangi mezhebin müntesibi? Hanbeli. Öyleyse Hanbeli mezhebinde en önde gelen şey nedir? cihad sonra ilim talebi, sonra Namaz. Namazın tatavvuu Namazın farzı değil ha. Namazın tatavu'u. Mesela İmam Ebu Hanife ile İmam Malik'te ilim talep etmek bu tatavvuların hepsinin önünde gelir. Yani ilim talep etmek fazlardan sonra ilim talep etmek bu tatavu'ların hepsinin önünde gelir. Mesela İmam Şafi'ye göre namazın tatavu'u bütün na diğer nafile ibadetlerin önünde gelir. Orucun, orucun nafilesinden, işte cihadın nafilesinden, e haccın nafilesinden vesaire hepsinin önünde ne gelir? İlim gelir. Peki bunların arasında hangisini tercih edeceğiz bu görüşlerin arasında? Bir de şöyle bir görüş var, dördüncü bir görüş. Nafile ibadetler mutlak olarak kendilerine fazilet atfedilmez. İçinde bulunulan duruma göre, o durumun ihtiyacına göre, makasıt fıkhına göre nafile olan ibadetlerin bazıları bazılarından öncelik kazanır. O zaman bu görüşe göre mutlak bir tanesine budur diyemiyorsun. Zamana, mekana, zamanın ve mekanın gerektirdiği şartlara göre değişebilir. Şimdi Müslümanların kuvvete ihtiyacı olduğu yerlerde, öyle mi? Daha fazla kuvvetin, İslam'ın daha fazla yayılmasına ihtiyaç olacak yerlerde elbette ki cihadın tatavu'uda nafilesi de diğer bütün nafilelerden daha faziletli olur, öyle mi? Bazı zamanlarda Müslümanlar silah güç kuvvet yönünden kuvvetlidir, maneviyat yönünden kuvvetlidir. Lakin kafirler şüpheler yoluyla, şüpheler üretmek yoluyla avamın itikadını zedeliyorlarsa, ilmin nafilesi diğer hepsinin önüne geçer. Çünkü zamana göre en büyük ihtiyaç nedir? Buna ihtiyaç olur. Bazen bunların hepsi tamamdır. Müslümanların manevi yönleri zayıftır mesela. Manevi yönlerinin kuvvetlenmesine, Allah'a daha fazla yakınlaşmalarına ihtiyaç vardır söz konusudur. O zaman neyin nafilesi birinci sıraya geçer? Namaz mesela öyle mi? ya yani çünkü namaz insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadetlerden bir tanesi. Sebebi de namaz birçok ibadeti içinde barındırdığından dolayı. Secdeyi, kıyamı, ruku değil mi? Kiraati, tezellülü, hudu'u hepsini içinde barındıran bir ibadet olduğu için hem kalbin amellerini hem bedenin amellerini namazın nafilesi diğer nafilelerin önüne geçmiş olur mesela, tamam? Öyleyse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. Lakin bunların içerisinden bu son söylemiş olduğum görüş, Hüsnü'l Ülémiyye'nin görüşü aynı zamanda en efdal olan, en faziletli olan görüş hangisidir? Zamana ve mekana ihtiyaca göre nafilelerin diğer nafilelerin önüne ne yapmasıdır, geçmesidir. Bakın şunu hiç unutmayın. Bunu bir usul olarak kafanıza yazın. Bir faide babından bunu öğrenin. Bir şeylerin bir şeylerden daha faziletli olduğunu nasıl ifade edemiyorsa mesela biz şimdi İslam'da şunu biliyor değil mi? Tev'ide taalluk eden bütün ameller diğer bütün amellerden daha faziletlidir. Öyle mi? Farza sonra ikinci farza taalluk eden ameller nafileye taalluk edenlerden daha faziletlidir. Sonra sünnetler gelir değil mi? Sünnetler veya nafileler veya tatavuh demiş olduğumuz bab gelir. Burada bir problem yok. Lakin bazen problem şurada yaşanır. Farz ibadetlerin içinde namaz mı daha önemlidir. Allah katında daha mesela faziletlidir. Oruç mu? Bu çok tartışılmış. Mesela ibadet ehli olan insanlar, şunu zamanında çok sormuşlar. Oruç tutup beklemek mi yoksa oruç tutmayıp namaz kılmak mı daha şeydir? Mesela daha faziletlidir. Şimdi sonuçta ikisinden nafile öyle mi? Hangisi hangisine göre daha şeydir, faziletlidir? Veya farzlardan haç mı yapsam daha iyidir? Yoksa zekat mı versem daha mesela. Yani gerçi işte ikisini de vermesi gerekir ama elinde bir para var diyelim adamın. Onlar hacca gidebiliyor vesaire hangisi daha e, iyidir? Eğer nas hangisinin hangisinden daha faziletli olduğunu belirlemişse zaten hiç kimseye konuşma hakkı kalmamıştır öyle mi? Ama diyelim nas belirlemedi veya konu hakkında birbirine zıt gibi görünen naslar var. Aradaki dereceyi seçemedik. Neye döneriz o zaman? makasit fıkhına dönersin. Makasit fıkhı neydi? Din, mal, can, akıl bir de nesep. Yaptığımızın içindeki fayda bunların hangisini daha fazla barındırıyorsa o diğerlerinden daha faziletlidir, öyle mi? Bu da ne olmuş olur? Bu da umumi bir kaide olmuş olur. Bu da ne olmuş olur? Umumi bir kaide Niye? Çünkü şeriatın indirmiş olduğu bütün emirler ve bütün nehilerde bu beş asıl gözetilmiştir. Ya bu beş aslın maslahatı tahakkuk etsin veya bu beş asla gelen zarar bu beş asıldan dönsün diyedir. Öyle mi? E biz de diyelim naslar eşit oldu veya nas olmadı, umumi deliller çakıştı. En güzel olan usul nedir? En güzel olan usul bu beş tane asla dönüp yaptığımızın içinde hangisine daha büyük fayda söz konusuysa ona dönmektir. Tamam anlaşıldı. Bu genel olarak, genel bir fayda babına bunu aklımızda bulunduralım. Evet. Vessalatu namaz tecmâ'u anvâ'en minel ibadeti ibadetlerin kısımlarını kendisinde toplandığı şeydir. <gülüyor> Kel kıraeti kıraet gibi ve ruku'i ruku gibi ve sucudi secde gibi ve dua'i dua gibi ve zulli zilletlik gibi ve hudu'i boyun eğmek gibi ve munecceti Rabbi subhane ve teala allah Teala'ya yönelmek gibi ve tekbiri tekbir gibi ve tesbihi tesbih gibi ve salati ala nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat gibi Evet. Şimdi bakın Bunlar hepsi bilen nedir? Yani mesela diyelim biri bize sordu. Dedi ki nafile namazın fazileti nedir? Öyle mi? Ne diyeceğiz biz? Nafile namazın birinci fazileti hem kalbi hem bedeni olan birçok ibadeti kendi içinde barındırmasıdır. Nafile namazın fazileti nedir? Hem kalbi hem de bedeni olan birçok ibadeti kendinde barındırmasıdır. Mesela huşu' kalbin amelidir, muhabbet kalbin amelidir, zül kalbin amelidir. Öyle değil mi? Bunlar hepsi namazda mevcut mu? Mevcut. Tefekkür, tedebbür kalbin amelidir. Bunlar hepsi namazda mevcut mu? Mevcut. secde ruku, kıraat bunlar organların amelidir. Hepsi birer ibadet mi bu saydıklarımız? Her biri tek başına olduğunda insanı Allah'a yaklaştıran ibadetlerden vesilelerden midir? Vesilelerdendir. Namaz bunların hepsini kendi içinde barındırması hasebiyle birçok ibadeti barındırdığı için fazileti de nedir? Fazileti de çok yüksektir. Tamam? Bu birincisi. İkincisi bir de namazın faziletine dair müstakil olan naslar varit olmuştur. Mesela buradaki hadis. Ne dedikse استقيموا ولن تحسوا وعلموا أنك خير أعمالكم الصلاة Biliniz ki sizin en hayırlı ameliniz nedir? En hayırlı ameliniz namazdır. Sahabenin bir tanesi mesela Resulullah ve Resulullah'a soruyor. Resulullah'a hizmet edince diyor is'el yani benden bir şey iste. O da diyor es'elu murafaqateke fil cenne. Yani ben cennette sana ne olmak istiyorum? arkadaş olmak istiyorum. Cennete senin yanında olmak istiyorum. Niye? Çünkü sahabe şundan çok korkuyordu. Bütün sahabeler. Yani diyorlardı ki şimdi biz cennete, dünyada Resulullah'la beraberiz. Resulullah'ı bir an bile görmediğimizde Vesselam, e, çok kötü duruma düşüyoruz. Peki biz kıyamete geldiğimizde Resulullah'ın derecesi çok yüksek olacak. Bizim de derecelerimiz düşük olacak. Onun için Resulullah'ı göremeyeceğiz. Yani biz ondan dakikalar ayrılığı E, kaldıramıyorken ebedi bir ayrılık aramızda söz konusu olacak ve böyle bir korku zaten bütün sahabelerde var hatta bunun üzerine ayet dahi iniyor mesela hani sahabe böyle bir korkusunu e, dile getirince işte şehitler, sıddıklar, nebiler, salihlerin mertebesinden ve bunların ne güzel arkadaş olduğunu söylüyor Allah azze ve celle Nisa suresinde. Peygamber'e diyor ki ben cennete seninle beraber kalmak istiyorum. O da diyor ki evve gayre zalike yani bundan başka bir şey iste benden. O da yok diyor ben bunu istiyorum. Yani ben cennette senden beraber olmak istiyorum. O da diyor ki e'inni alâ nefsike vikesreti sucud. Yani nefsine bana karşı nefsine çok secdeyle yardımcı ol. Hani ben Allah'tan bunu isteyeceğim. Sen de Allah'a secdeden kasıt burada ne? Namaz. Daha önce ne demiştik Arap lugatında cüz kas söylenip ne kastedilebilir? Kül kastedilebilir Tamam Onun için E peygamber Aleyhissalatu Vesselam böyle söylüyor mesela bir sahabeye. Bu da mesela başka bir hadiste biliyorsunuz kutsî olan bir hadiste men adeli veleyen fakat adan tubu bil harb'e ila ahireh yani kim bana bir velimi düşman edinirse dostumu ben ona harp ilan etmişimdir. Kul bana en çok neyle yaklaşır? Farz olan ibadetlerle yaklaşır. Ve lakin hani insanların zihninde şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Kul aynı zamanda bana nafili olan ibadetlere de devam eder ta ki ben onu seveyim. Ben onu seversem onu işte tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü, içten kulakı. Yani ne demek bu? Ben onu her alanda muvaffak kılarım. Hayra her alanda onu şerden men ederim diyor. Yine mesela Resulullah bir sahabe diyor ki إِنَّكَ لَمْتَسْشُدِ اللّٰهِ illa إِلَّا رَفَعَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَتَكَ وَخَطَّعَ عَنْكَ بِهَا خَطِيَتَكَ Sen Allah'a hiçbir secde etmesin ki mutlaka Allah onunla senin bir dereceni yükseltir ve o da senden ne yapar senden bir günahı senin üzerinden düşürür diye. Yani sayılacak olursa birçok şeyi sayılabilir. Nafile ibadetlerin fazileti, nafile namazın özellikle fazileti Allah azze ve yanında bu. Hâkeza en önemli olan mesele daha önce de mesela söylemiştik. Nafile ibadetler niye meşru kılınmış? Özellikle namaz. Yani nafile namazlar. Dikkat edin mesela nafile namazlar Allah azze ve Celle öyle bir yerleştirmiş ki Ya namazların öncesinde var ya namazların sonrasında var. Buradaki hikmet ne? Var mı söyleyecek olan? Evet. Namazdan öncekiler farz namaza bir hazırlık olsun diye. Hah. Sonrakiler? Sonrakilersen namaza olan eksikleri kapatacak. Demek ki namazdan önce farzlar sünnetler var bir de namazdan sonra var. Namazdan öncekiler takiy kul bir kere de farz olan namaza Allah'ın huzuruna girmesin. Ön bir hazırlık yapsın diye Allah azze ve celle câbi sünnetler kılmış. Bir de baadi olan sünnetler var, farz namazlardan sonra. Niye? Hadiste de var, kulun ilk kendisinden sorulacağı şey namazdır. Eğer namazlarını tamamlamışsa tamamlamıştır. Tamamlamamışsa Allah diyecek, bakın kulumun şeylerine, e, nafile olan ibadetlerine tamamlayın. Tabi burada namazın cinsi değil değil mi? İşte kiraatte, huşuda, rükuda, secdede yapılan eksiklikler neyle tamamlanacak? Nafile olan ibadetlerle tamamlanacak. Veya Allah günün başına ve sonuna nafile namazlar koymuş farz namazların dışında. İşte niye? Ta ki kul günün başlangıcında ve günün sonunda Allah Azze ve Celle ile beraber olsun diye. Ya da Allah iki farz namazın arasına nafile namaz koymuş. Mesela kuşluk namazı. Neyin arasında? Öğle namazı ile sabah namazının arasında kul o arada gaflete düşmesin. Allah Allah'ı hatırlasın diye. Aslında bir nevi nafile namazlar kulun gafletini gidermesini, farz namazlarından daha güzel lezzet almasını ve eğer o gaflete ve nisyana düşerse de oluşmuş olan eksiklikleri kapatması için Allah Teala ve tarafından kula tanınmış olan bir fırsat verilmiş olan ne de verilmiş olan da bir nimettir. Evet. Bu selavatut tetavvu tetavvu namzarı ala nevain iki kısımdır. En nevu evvelu birinci kısım selavat muakkade bi ovqat Belirli e, vakitlerle vakitlenmiş namazlardır. Salavatul mu'akkatetun vakitlendirilmiş namazlardır. Bi evkatil mu'ayyanetin mu'ayyan olan vakitlerle. Evet. Ve tusemmâ isimlendirilir. Bin nevâfilil e, mu mukay mu'kayyedetin. Bin nevâfilil mu'kayyedeti. Bin nevâfilil mu'kayyedetin. Kayıtlanmış nafileler diye isimlendirilir. Evet. ikinci kısım salavatun gayr muakkadetin bi avqat muayyanetin. Belirli vakitlerle vakitlenmemiş namazlardır. Ve tusamma isimlendirilir bin navafil mutlaqatin. Bin navafilil mutlaqatin değil. Tamam? Elif lam almış olan bir kelime tenvin almaz. Bin navafilil mutlaqati Şimdi burada hangi itibarla nafile olan namazları iki kısma ayırdı? Vakit yönünde, öyle değil mi? Yani vakit belirlenmiş bir vakitte belirlenmiş namazlar itibara alınırsa nafile namazlar iki kısımdır. Öyle mi? Nedir? Bir vakitli belirlenmiş olan namazlar işte öğle namazının sünnetleri gibi mesela vesaire ikinci namazının sünnetleri gibi. Bir de vakitsiz yani normal insanın Allah'a yaklaşmış olduğu tatavu, ibadetler. Başka bir itibarla mesela ne yapabiliriz? Kendisi için cemaatin meşru olmuş olduğu namazlar, kendisi için cemaatin meşru olmamış olduğu namazlar. diye de mesela nafileleri ayrı iki bir kısma ayırabiliriz. Yani itibar ettiğimiz temel noktayı değiştirdikçe nevleri ve çeşitleri de beraberinde ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Şeyh burada bir konuya itibar almış, vakti itibar almış ve demiş ki iki kısma ayrılır. Bir, kendisi için vakit tayin edilmiş olan namazlar, kendisi için vakit tayin edilmemiş olan namazlar. Şimdi vakit tayin edilmiş olan namazlar ki genel olarak bizim konumuz da o bundan sonra vakti belli olan namazlar. Bunları şimdi anlatacak. Bu okuyalım burayı. Vanavul evvelu. Vanavul kısım anvâ'un mutaddede. Mutaddede. Mutaddede sayılmış e, kısımlardır. <gülüyor> Ba'daha onun e, onların bazısı ekedu min. Mutaddede ne demek? Yani farklı olan kısımlardır, değil mi? وَالنَّوْعُ الْاوَّلُوَ الْاَوَّلُوَ الْاَنْوَعُ الْمُتَعَدِدَ Farklı, farklı, adet adet kısımları vardır. بَعْدُهَا اَكَدُوا مِنْ بَعْدِهِ Onların bazısı, bazısından daha tekitidir. وَاَكَدُوا اَنْوَائِهِ O kısımların en tekitisi, en e, tekitisi, سَلَاتُ sa kusufi Kusuf namazıdır. ثم سَلَاتُ الْاِسْتِسْقَاءِ Sonra e, istisqa namazıdır. ثم سَل teravihi, sonra teravih namazıdır tımna salatu bitri, sonra bitir namazıdır ve kullun minhazihi salavati bu e, namazlardan her biri seyati gelecek enhu hadisun hasun onlar için özel bir bab gelecek i̇nşallah, inşallah Allah dilerse, şimdi dedi ki bazı namazlar vardır, bu namazlar için mu muayyen olan vakitler belirlenmiştir daha sonra dedi ki bu muayyen vakitler de kısım kısımdır Yani mesela kusuf namazı. Kusuf namazı ne demek? Veya güneş tutulması değil mi? İstiska namazı yağmur talep etmek için yapılan namaz. Teravih namazını zaten hepimiz biliyoruz, vitir namazını biliyoruz. Bunlar senenin istendiği zaman, istediğiniz zaman kılabileceğiniz namazlar mı? Yani hadi arkadaşlar bir istiska namazı kılalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir ihtiyaç olması lazım değil mi? Yağmursuzluk durumu olması lazım. Veya hiç bir şey yok hadi gelin bir kusuf namazı kılalım diyemeyiz. Bunlar belli vakitleri belirlenmiş olan namazlar. Şimdi alimler şunu tartışmışlar kendi aralarında. Demişler ki bu özel vakti, muayyen vakti, muayyen zamanı olan namazlarda hangisi hangisinden daha faziletlidir? Yani mesela kusuf namazı mı daha faziletlidir, vitir namazı mı daha faziletlidir vesaire Şimdi mesela burada şeyh hangisini tercih etti dedi ki kusuf namazı diğer namazlardan nedir? Diğer namazlardan daha şeydir. Diğer namazlardan daha faziletlidir. Başka alemlerde başka şeyler söylemişler. Mesela kimisi vitin namazı diğerlerinden çok çok daha faziletlidir demiş. Kimisi teravih namazı senede bir defadadır, en faydalı olan aydadır, amellerin kat kat katlandığı aydadır diyerek teravih namazı diğerlerinden daha faziletlidir demişlerdir. Niye? Farklı noktaları itibar aldıkları için, farklı noktalara itibar ettikleri için faziletli seçme şekilleri de değişmiştir. Burada mesela söylenebilecek genel bir kaide nedir? Şu söylenebilir, alimlerin vacip midir, değil midir diye ihtilaf ettiği diğerlerinden daha faziletlidir. Tamam mı? Niye? Yani diyeceksiniz bu kaideyi nereden çıkardık? Şuradan. Çünkü bir konu hakkında vacip midir, değil midir diye ihtilaf edilmişse demek ki o konu hakkında çok kuvvetli naslar var ki, emirler var ki, fiil üzerinden müdavemet var ki, bazı alimler bunun vacip olduğunu söylemişlerdir. Öyle mi? Yani demek ki onun delilleri çok çok daha kuvvetlidir. Ondan dolayı vacip midir, Değil midir? Olanlar Diğerlerinden nedirler? Diğerlerinden daha faziletlidirler. O zaman ne olur? Mesela vitir namazı ve kusuf namazı Vacip midir, değil midir diye üzerinde tartışılanlardandır. İkinci olarak da Resulullah'ın hiç terk etmediği Ve sürekli üzerine devam etmiş oldukları Diğer nafilelerden daha faziletlidir. Bu gösterir ki onun şeyini. Mesela ne gibi? Örneğin vitir namazıyla Sabah namazının iki rekat sünneti gibi. Değil mi? Resulullah Onların şey yapmamıştır, terk etmemiştir. Tabi bu ihtilaf ne zaman olur? Özel bir nas, birinin diğerlerinden faziletli olduğunu söylemediği zaman olur değil mi? Çünkü bizim daha önce ilk söylediğimiz bir usul söyledik. Nas'ın olduğu ve muarızın olmadığı yerlerde ihtilaf zaten kabul edilmez. Yani bir nas varsa ve bu nas'ın muarızı da yoksa, yani zıddı yoksa oradaki ihtilaf zaten ne yapılmaz? Usul olaraktan kabul edilmez. Öyleyse birincisi nedir? Birincisi alimlerin üzerinde vaciptir değildir dedikleri, vaciptir değildir demediklerinden daha faziletli. İkinci, Resulullah'ın üzerine devam ettikleri, devam etmediklerinden daha faziletlidir. Üçüncüsü, kendisi için cemaat meşru olanlar, cemaat için meşru olmayanlardan daha faziletlidir. Öyle mi? O direkt cemaatle kıl. Niye? Çünkü Peygamber hadis-i şerifte ne diyordu? Bir kişinin kıldığı, iki kişinin kıldığı namaz, bir kişinin kıldığı namazdan, üç kişinin kıldığı namaz, iki kişinin kıldığı namazdan ne kadar fazla olursa o kadar daha faziletlidir diye. Cemaatte fazlalık olduğu için diğer namazlardan çok çok daha faziletli olmuş olabilir. Tabi bunlar yani bu tür ihtilaflar da daha önce de söylediğimiz gibi e, ayrılığı gerektiren ihtilaflar değil, bakış açılarının değişmesiyle oluşan ihtilaflardır. Evet. evet. Şimdi ne yaptık? Genel olarak tatavvu'u tarif ettik. Şimdi tek tek bab bab ele alacağız bu defa. Tamam? Wa nabda'u alana. Şimdi başlıyoruz. başlıyoruz. Bir hadisi en salatil vitri vitr namazı hakkında hakkındaki söz sözün ehemmiyeti ehemmiyeti yüzünden başlıyoruz. Fakat ila maqa denildi innehu o erkadu tatavvu'u eee en tekisidir. Ve zahaba ba'du ulemai ila wujubihi. Bazı alimler onun vacibine kadar gittiler. Evet. Vama uhtulife fi wujubihi ve eee varlığında ittifak ettiler. Fehuve akadu min ghayrihi. Bu onun on, onların dışındakilerden <to> daha tekittir. Hım. Mimme o <terario> şey ki lem uhtalafa fi adami wujubihi. <to> Vâcibliğinde ihtilaf edilmeyen şeylerdendir bu. Yok, bir daha oku. Ve mâ uhtulife fî vücûbihi ihtilaf edilenler fehuve âkidun min ghayrihi. onun dışındakilerden daha tekitlidir. Mimme lem yuhtalef fî adami vücûbihi. Yani vâcibliği üzerinde ihtilaf edilmeyenlerden daha vâcibliği üzerinde ihtilaf edilenler Vacipliği üzerinde ihtilaf edilmeyenlerden nedir? Daha faziletli, daha tehditlidir. Evet. اتفق المسلمون Müslümanlar ittifak etti على مشruiyeti vitri Vitrih meşru olmasına ittifak etti فلا ينبغي تركه Onun terki gerekmez ومن أسر على تركه Kim onun terkinde ısrarcı olursa فإنه تردد شهادته Onun şahitliği reddedilir. Qal el imamu Ahmedu, İmam Ahmed dedi Men terekel vitre Amda Kim bilerek vitri terk ederse Fahuve fahu raculun su'in O kötü bir adamdır. Fahuve raculun su'in O kötü bir adamdır. Raculun su'in Değil yani. Fahuve raculun su'in La yenbağî Gerekmez En tuqbele Şehadetuhu onun şahitliği şaret, kabul etmek gerekmez. Evet. Şimdi e, normalde vitir namazı tatavu namazların içerisinden bir tane namaz. Lakin bazı alimler yani ümmetin hepsi icmayla vitir namazının meşru olduğunda ittifak etmişler. Resulullah aleyhissalatu vesselam vitir diye bir namaz kılardı. Tamam Burada ihtilaf yok. İhtilaf noktası nerede? İhtilaf noktası meşru olduğunu söyledikten sonra bu meşruiyet vacip olan bir meşruiyet midir? Yoksa bu vacibiyet nedir? Yoksa bu vacibiyet sünnet olan bir şey midir? Meşruiyet midir? Diye ihtilaf etmişler. Seleften bazıları yani en bariz isim olaraktan İmam Ebu Hanife diyelim. İmam Ebu Hanife'ye göre vitir namazı vaciptir İmam Ebu Hanife'ye göre vitir namazı vâciptir. Cumhur ulemaya göre ise Cumhur ulamanın yanında sahih olan görüşe göre vitir namazı en te'ekidli sünnetlerdendir. Vitir namazı en te'ekidli sünnetlerdendir. Hanefiler niye vacip demişler vitir namazına? 3 sebepten dolayı. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam emrettiği için. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç terk etmediği için. 3 terk edenleri Peygamber aleyhissalatü vesselam kınadığı için. Tamam. Hanefiler niye vitir namazına vacip demişler? 1. Emrettiği için. 2. Sürekli devam ettiği için. 3. Yapmayanın kıralı için. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne demiş? "Evtiru qabla an tusbihu." Sabahlamadan önce mutlaka ne yapın? Vitir namazı kılın mesela. Öyle mi? Bak burada ne var? Emir var. "İc'alu ahire salatikum bil leyli vitra." Gecenin sonundaki namazınızı vitir namazı olarak kılınız mesela. Burada ne var? Emir var öyle mi? Peygamber nehyedeni kınamış mı? Kınamış. El vitru hakkun femen lem yutir <gülüyor> feleyse <gülüyor> minna Vitir haktır, kim vitri terk ederse bizden değildir. Vitir haktır, kim vitri terk ederse bizden değildir demiş mesela Peygamber Ve Peygamberimiz sürekli yani sefer de dahil olmak üzere vitir namazını hiç terk etmemiş. Sürekli vitir namazına ne yapmış? Devesinin üzerinde olsa bile vitir namazına devam etmiş. Güzel. Hanefiler bu delillerden dolayı vitir namazına vacip demişler hükmüne. Tabi burada şöyle bir fark var. Yani konuyu burasını hemen fayda babına zikredelim. Hanefilerde vacip demek ne demek? Hanefiler vacip dedikleri zaman özel bir şey kastediyorlar. Mesela cumhur ulema vacip dediğinde ne kasteder? Farzı kasteder. Peki, Hanefiler vacip dediğinde neyi kasteder? Nasıl? Kati delille sabit olmayan ve inkar edenin kafir olmayacağı ama mutlaka yapılması gerekeni kastederler. Tamam? Hanefiler vacip dedikleri zaman neyi kastederler? Yapanın sevap alıp yapmayanın cezalandırılacağı. E tamam bu farz da buna dahil. Peki farzdan ayırdıkları nokta ne vacibi? kat'i delille sabit olmayan ve inkar edenin kafir olmayacak Anlaşıldı. Normalde cumhur ulemanın yanında farz da vacip de aynı şey. Ney farz da vacip? Ma <mâ> ala fi'lihi imtisalen ve yu'aqabu ala terkihi yapıldığı zaman insanın ecir aldığı tabi Allah'ın emrinden dolayı yaptığı zaman imtisalen kaydı onun için getirdik. Terk ettiği zaman da insanın ikablanacağı, cezalanacağı şey demek. Öyle mi? Veya مَا طَلَبَ الشَّارِعُ طَلَبَهُ طَلَبًا جَازِمًا Şari'in onu çok kesin bir ifadeyle talep etmiş olduğu fiiller demek. <gülüyor> cumhur, cumhur yanında farz da vacip de aynı tanımı bu. Hanefiler demiş ya hayır böyle değil. Vacip ayrı farz ayrı. Vacip de farz da bir noktada ortaklar. Hanefilerin yanında. Ney? İkisi de yapıldığı zaman ecir alınan, terk edildiği zaman ikab görülen. Lakin vacibi farzdan ayıran şey ne? Farz, kat'i delille sabit olan, yani Kur'an ayetiyle veya mütevatir hadise sabit olan hanefilerin yanında. Şey ise, vacip ise zanni delille sabit olan, zanniyet ifade eden. Farz, inkar edildiğinde insanı küfre götürür. Vacip ise zanni delille sabit olduğundan dolayı insanı neye götürür? Fasık yapar veya bidatçı yapar. Bu görüş doğrudur diye anlatmıyoruz ha. Sadece bilinsin diye hanefilerin yanında vacip ve farz nedir? bilinsin diye anlatıyor. Yoksa bu görüşün bazı mahzurları var. Onu zaten inşallah yeri gelince anlatacağız. Bu sebeplerden dolayı hanefiler vacip demişler. Cumhur ulema sünnettir demişler. Şimdi hanefilerin peki bu delilleri, hanefilerin delilleri kuvvetli, cumhur ulema da bu delilleri kabul ediyor. Lakin cumhur ulema şunu söylemiş hanefilere, demiş ki sizin delilleriniz iki kısımdır. Birinci kısım delilleriniz zayıftır. Yani bazı zikretmiş olduğunuz deliller zayıftır. E tamam, bazı dediler, bak hepsi zayıftır demediler. Demek ki bazısını cumhur ulema da kabul ediyor. Ha o bazı sahih olanlar da başka delillerle vücubiyetten sarf edilmiştir demişlerdir. Tamam, biz daha önce ne demiştik? Emir, vücubiyeti gerektirir. İlla ancak istisnamız neydi? Bir delil onu vücubiyetten sarf ederse. Ne gibi mesela? Resulullah emretmiştir. Lakin daha sonra kendisi yapmamıştır mesela ha, bu onu vücubiyetten sarf eder öyle mi? Resulullah emretmiştir lakin başka soran birine onu zikretmemiştir mesela. Bu onu ucubiyetten ne yapar sarf eder? İlâ ahirehi. Şimdi konunun başında zikretmiş olduğumuz hadise dönelim. Resulullah'a gelip din soran Arabilerin hadisleri var. Öyle mi? Bunları Bukhari ve Müslim rivayet ediyor birçoğunu. Mesela Enes radıyallahu anh rivayet etmiş hadis var. Ebû Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis var. Talha bin Ubeydullah'ın rivayet etmiş olduğu hadis var. Hepsinde Arabiler gelip Resulullah'a din soruyorlar. Din nedir? Allah bize neyi mükellef kıldı? Her birinde ortak nokta nedir? Gün içerisinde kılacağınız 5 vakit namaz. Gün içerisinde kılacağınız 5 vakit namaz. Resulullah neyi zikretmiyor hiçbirinde? Vitri zikretmiyor. Öyle mi? Bu arabilerin yani Resulullah'a gelen din soranların hepsinin hadisleri vitrin vacip olmadığını, oradaki emirlerin vücubiyetten sarf olduğunu, oradaki kınamaların da insanlar bu amele önem göstersin diye yapıldığını gösterir. Tamam? Yine mesela hepimizin bildiği Buhari ve Müslim rivayet etti İbn Ömer'in meşhur hadislerinden "Bunya'l İslamu ala 50 şehadeti en la ilahe illallah ve ikame's sala". Bazı rivayetlerde 5 vakit namaz. Tamam? 5 vakit ne? Beş vakit namaz. Resulullah neyi zikretmiyor? Vitri zikretmiyor. Anlaşıldı. Yani Hanefiler bu delilleri almışlar. Cumhurbazlarını zayıf kabul etmiş. Sayık kabul ettiklerine de demiş ki sizin bu delilleriniz nedir? Ha sayık olan hadislerle vücubiyetten sarf olunmuştur demişler ve bu şekilde cevap vermişler. Ama şunu da söylemişler. Resulullah'ın sürekli devam etmesi, devam etmeyenleri kınamasıdan ötürü bu tekhitli olan bir sünnettir. Tehkidli bir sünnet olduğu için de üzerine devam edilmesi gereklidir. Burada yine açıklamaya ihtiyaç duyan başka bir mesele var. O da nedir? O da İmam Ahmet'in sözüdür. İmam Ahmet'te vitrin vacipliği ve sünnetliği konusunda iki tane görüş nakledilmiş. Birinci görüşe göre İmam Ahmet de İmam Ebu Hanife'ye muvaffakat etmiş, demiş ki vitir vaciptir. Lakin mezhepte sahih olan ve sonraki alimlerin tercih edip üzerine itimat ettiği görüş hangisidir? Vitir. Sünnet sünnetir. Peki şimdi İmam Ahmed burada diyor ki bu İmam Ahmed'in sözü. Ben eserra ala terki fe inne turaddu şehadetuh. Veya şey men terk el vitre amdan fehuve raculü su'in la yenbagı en tuqbala Normalde bu söz kimin için söylenir? Fasıklar için söylenir. Fasık kimdir? Farzı terk eden. Öyle mi? Veya o büyük olan günahları işleyen ve bunun üzerinden sarhedendir. Peki İmam Ahmed'e din görüşünde olan görüşe göre vitir sünnetse Nasıl İmam Ahmet böyle bir şey söylüyor? Bunu ta hatırlıyorsan usul fıkhı anlatmıştık öyle değil mi? Yani usul fıkhı anlatırken, mesela bazı şeyler alimlerin yanında sünnet olur. Ama alimler farklı bir noktayı gözeterekten, kişinin adaletini anlatırken mi anlatmıştık Allah Alem? Yani bazen alimler bir şey sünnetler Lakin onu terk eden adama yine de işte bunun şahadeti kabul edilmez vesaire diyebilirler. sebep O sünneti yapıp yapmamasından değil, farklı bir noktayı gözettiklerinden dolayı. Farklı nokta burada nedir? İmam Ahmet demiş ki vitir, tehkitli olan sünnetlerdendir. Bunu sürekli terk eden, bunu terk etmeyi kendine alışkanlık haline getiren adamın gözünde dinin ehemmiyetinin olmadığı görünür. Tamam, dini yani öneme almıyor, hale almadığı görünür. Bundan dolayı bu adamın şehadetinde ne yapılmaz, kabul edilmez. Bunu zecir mahiyetinde de söylemiş olabilir. Yani çünkü daha önce de demiştik, çünkü ehli sünnet alimleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bir usul öğrenmişler. O da nedir? Bir amel için çok ağır bir söz söylerler. Oysa amel o ağır sözü hak edecek derecede büyük bir amel değildir. Gaye nedir? İnsanlar o ameli küçümsemesinler ve o amelin terkinin insanları daha büyük bir kötülüğe götüreceğini fark etmişlerdir. Ondan dolayı çok ağır bir söz söylemişlerdir. Bu baptan da olabilir İmam Ahmed'in söylemiş olduğu. Çünkü hadis alimleri bazen insanların adaletini çok basit şeylerle bile reddetmiş oldukları mevcuttur, vakidir. Sebebi de mesela örneğin demişler kafayı açık gezmek bir toplumda ayıpsa ve adam da kafası açık geziyorsa biz bu adamın haberini kabul etmeyiz. Niye? Çünkü demişler bütün insanlar bu adamı ayıplayacak. Bu adam insanların ayıplamasını kale almıyorsa demek ki bu adamın kişiliğinde bir gevşeklik vardır. Normal bak bu haram mıdır veya bir sünnetin terki midir? Değildir. Veya bir bid'at mıdır değildir ama farklı bir noktayı itibarı alarak sırf hadisleri korumak adına, sağlam olan hadislere yapışmak adına bu tip rivayetleri reddetmişler. İmam Ahmet'in reddetmesi de ne olabilir? İmam Ahmet'in reddetmesi de bu baptan olabilir. Bu da fayda babından bir kenara koyalım inşallah. Evet. وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَوُودَ مَرْفُوعًا İmam Ahmet ve Ebu Davud merfuz olarak rivayet etti. Mennem yutir kim biktu mas'a falesa minna bizen değildir. Evet. Yani bizden değildirden kasıt ne? Bizim sünnetimiz üzere değildir. Yoksa deriz bizden değildirden kasıt dinimiz üzere değildir değil. Evet. Walmitru bitir ismun li rak'ati Ayrı olan rekatın ismidir. Amma qablaha kendinden öncesinden Ayrı olan rekatın ismidir. Bu arada burada istiyorsanız durabiliriz devam da edebiliriz. Duralım mı? Çünkü konuya girersek, konuya gireceğiz. Burada duralabiliriz. Veya burayı da okuyalım ve vaktul vitri denilen yerde duralım inşallah. Evet. وَالِسَّلَاتِ غَقْعَاتِ 3 için وَالِخَمْسِ 5 وَالسَّبْعِ 6 وَالتِسْعِ وَالتِسْعِ 9 وَالِحْدَ 10 on rekatların rakatların e, ismidir. Evet. Kidekanet hazir rakatu bu rakatlar olduğu zaman mutassileten mute, biselami vahidin. E, bir selamla mutassal olduğu zaman bu böyledir. Hmm. Feizekanet hazir ra, rakatu biselameyni ve ekseru eğer bu rakatlar e, iki selam veya daha çok selamlarla birleşik olduğu zaman fedvitru ismun lirrak'atil munfasiletin vahdaha lirrak'atil munfasileti vahdaha tek olan, munfasil olan rekatın ismidir. Tamam. Şimdi burada ne olmuş oldu? Vitir nedir? Onu yani vitir neye vitir denir? Onu anlatıyor şey. Şimdi vitir namazı ya tek selamla kılınır veyahut da ne yapılır? Veyahut da farklı farklı selamlarla kılınır. Tamam. Eğer diyor Ezan. Namaz kılar kılar kılar. Bir yere geldikten sonra selam verir. Sonra akabinde tekli rekat kılarsa o son kılmış olduğu münfasıl kılmış olduğu rekatın ismidir bitir. Tamam? Ama diyelim ki adam böyle yapmazsa 11 rekat bitir kılarsa hep beraber 9 gelecek şimdi yani çünkü bitirin kılınma şekilleri arasında 11 rekat da kılınabilir. 9, 7, 5, 3, 1 rekat takılınabilir. Eğer bu şekilde kılınırsa da komple o 11 rekatın ismi nedir? Vitirdir. Tabii ne şartla? 2 selam olmamak kaydıyla. Çünkü bir selam verir. Mesela 11 rekatı diyelim ikiye böldü adam. 9 kıldı, sonra akabine kalktı ne kıldı? Akabine kalktı diyelim ki 3 veya 8 kıldı, akabine 3 kıldı mesela. Vitir hangisinin ismidir? 3 rekatın ismidir. Ama diyelim adam hiç selam vermeden 11 rekatı bitişik kıldı ki kılınabilir sünnete bu vardır. 11 rekatı bitişi kıldı, gelecek. O zaman o onbir rekatın komple ismi nedir? 11 rekatın komple ismi bitirdir. Tamam Mesela Peygamber hadis-i ne diyor? Salatul <susur> leyli, methne, methne. فَإِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُسَلِّي رَكْحَدًا وَاحِدَةً تُوتِرْ لَهُ مَا قَدْ سَلَّهُ Öyle mi? Gece namazı iki ikidir yani en üst faziletli olan, sünnet olan gece namazı ne yapmaktır? 2-2 kılmaktır. Sabahtan korkarsanız diyelim 2-2 namaz kılıyor adam bir an yani kendini namaza kaptırdı bir baktı fejir girecek mesela tek bir rekat kılsın diyor geriye kalan hepsini onun için ne yapar? vitir haline getir. Yani vitir o bir rekat onun için vitir namazı olur tamam mı? Burada vitri neye söylüyoruz? Son bir tane rekata söylüyoruz. Ama adam diyelim kalktı ben baştan vitir kılacağım dedi on bir rekat Bismillah dedi vitre başladı on birinci rekatta selam verdi Onun şekli gelecek, nasıl kılması gerektiği. Ne diyoruz? 11 rekatın komplesini hepsine bitir diyoruz. Anlaşıldı değil mi burası? Tamam. وَاخِرُوا دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ <gülüyor> رَبِّ Bitirin vaktinde. Duralım, oradan devam edelim.